İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Muratcan Tombi. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, günaydın 94.9 Açık Radyo'da İklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Bugün program arkadaşım Muratcan Tombil yok. E, müşterek dostumuz Ömer Madre'de Paris'te iklim Zirvesi'ni takip etmeye devam ediyor. İklim Zirvesi ikinci haftasına girdi. Dün... E, ülkelerin çevre bakanları geldiler ve e, bu devam eden müzakerelerle ilgili e, konuşmalar yaptılar. Türkiye'den de Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı konuştu. Onun e, kısa bir ses kaydı var. E, Bununla başlayalım programımıza. Bu bağlamda ülkeler arası farklılaşma yeni anlaşma için son derece elzemdir. Bu nedenle iklim sözleşmesindeki ortak Fakat, farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin muhafaza edilmesi gerekmektedir. Paris Anlaşması, ekler sisteminden bağımsız, gerçekçi, esnek ve dinamik bir yapı getirmek zorundadır. Şüphesiz finansman, yeni anlaşmanın en önemli unsurlarından biridir. Türkiye, hızla kalkınan bir ülke olarak yüksek emisyon azaltım potansiyeline sahiptir. Bu azaltımı yapabilmek için Yeşil iklim Fonu dahil finans destekleriyle teknoloji desteklerinden yararlanmak istemektedir. Türkiye'nin taraflar konferansı kararlarıyla kabul edilen özel koşullar bağlamında gelişmekte olan bir ülke olarak yeni anlaşmada yer alması gerektiğini ısrarla vurgulamak isterim. Bununla birlikte Türkiye en az gelişmiş ülkeler ile küçük ada devletlerinin özel durumunu tanımaktadır. Türkiye bu ülkelere her zaman destek sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir. Bu bağlamda Türkiye 2016 yılı Evet, yılında... Fatma Demet Sarı, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı konuşması uzun bir konuşması vardı. Kısa bir bölümünü verebildik. Konuşmasında aslında Türkiye'nin genel olarak bu müzakerelerdeki tutumunu özetliyor ilkinde. İlk söylediği şey farklılıklar, farklılaşma konusu. Bu farklılaşma konusu 1992'de yapılan anlaşmada Türkiye OECD ülkelerim, <gülüyor> pardon, yani gelişmek, gelişmiş ülke kapsamında olduğu için bu şu anda hem sera gazı azaltması gereken hem de yeşil iklim fonu dediğimiz yani gelişmekte olan ülkelere o verilecek maddi destek desteği de katkı sunması beklenen bir ülke. Oysa ki Türkiye e, biraz da haklı olarak 1992'deki durumla şu anki durumu arasında fark olduğunu, Türkiye'nin gelişmiş bir ülke değil gelişmekte olan bir ülke olarak bu eklerden çıkarılmasını böylece hem e, daha rahat sera gazı emisyon azaltım hedefleri hem de e, yeşil iklim fonundan faydalanma ...kapısının açılmasını bekliyor. Zaten... E, ...Güldeme Sarı'da bahsediyor... E, ...yeşil iklim fonundan finans ve teknoloji... ...desteği bekliyoruz... ...diyor. E, konuşmanın devamında... E, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da... ...yine ilk gün söylediği gibi... ...artıştan azaltım, yüzde bir azaltım... E, ...olarak gazı emisyon... ...niyet beyanını söylüyor. E, ayrıca büyüyen elektrik... ...ihtiyacından bahsediyor... Büyüyen elektrik ihtiyacı aslında Türkiye'nin şu anda e, ekonomik büyüme modeline oturttuğu e, sektörlerin çok fazla enerji ihtiyacı talep eden e, sektörler olmasından kaynaklanıyor. E, yani bu konuda yapılmış e, araştırmalar ve raporlar mevcut. Bu raporlara baktığımız zaman aslında Türkiye şu anda inşaat ve demir e, demir çelik... ...gibi sektörler üzerinden büyüme ısrarını, ısrarını göstermese e, bu kadar elektrik ihtiyacı da doğmayacak. Kaldı ki bu sektörler Türkiye'ye e, ekonomik anlamda katkı e, sunan sektörlerde değil. Çünkü e, ham maddesi zaten Türkiye'de çok az olan sektörler. E, Yeşil iklim Fonu'na dönelim e, ve biraz müzakerelere geri dönelim. Yeşil iklim Fonu e, müzakerelerde çok tartışılan bir konu. 100 milyar e, dolar ya da euro şu anda kusura bakmayın tam hatırlayamadım e, bir paradan bahsediliyor. Bu para e, e, gelişmekte olan ülkelere verilecek olan desteğin parası. E, örneğin Amerika e, loss and damage dedikleri yani hani bu şu ana kadar gelişmiş ülkelerin e, iklim değişikliği nedeniyle verdiği zararın e, gelişmiş ülkelerin birinci sorumlusu olduğu iklim değişikliğinin. ...zararının karşılanması için bir fon. Dün... ...bu Türkiye'nin de geçen hafta aldığı... ...Günün Fosili Ödülünü... ...Amerika aldı. Amerika'nın almasının nedeni de... ...bu loss and damage... ...konusunda yani... ...yapılan şeyin... ...iklim değişikliğine neden olan... ...kısımda paylarının... ...sorumluluğunu alma konusunda... ...gerekli adımları atmaması. Oysa ki ilk gün Obama... konuşmasında Amerika'nın bu iklim değişikliği hususunda tarihi sorumluluğunu kabul ediyoruz gibi bir açıklamada yapmıştı ancak yeterli değil. Başka fosil günün fosil ödülleri aslında olan biteni takip etmek açısından iyi müzakereleri tıkayan ülkelere verilen ödüller bir kısmı geçen geçtiğimiz günlerde de insan hakları konusunun Ee, ...anlaşma metninden çıkarılması nedeniyle e, Norveç'e verilmişti örneğin. Norveç ve Suudi Arabistan'a verilmişti. Müzakerelerin ikinci haftasına geldiğimizde aslında sivil toplum her ne kadar eylem yapamasa da ...her ne kadar belli alanlara e, kapatılmış olsa ki bunu açık radyoda çok konuştuk için programında... ...yarın da canlı birlikte bahsetmeye devam edeceğiz. Sivil toplumun kazandığı şeylerden bir tanesi de... Ee, insan hakları hususunun, e, toplumsal cinsiyet konusunun bir şekilde müzakerelere girebilmiş olması. Ee, öz, örneğin yine burada çok konuştuğumuz açık radyoda da çokça bahsedilen e, iklim değişikliği, iklim mültecileri konusu da e, hem yan etkinliklerde olsun COP'da hem de e, zaten devam eden bu anlaşma metni içerisinde de ...sürekli tartışılan ve sözü geçilen konulardan bir tanesi oldu. İklim mültecileriyle ilgili e, kısımda şöyle bir sorun var. E, i̇klim mültecisi neye göre, kime göre e, iklim değişikliği yüzünden bir kişi mülteci olur. Bunu bilimsel olarak kanıtlamak zor e, deniyor. E, ama e, buna rağmen e, yani metinden çıkarılması mümkün olabilir ama bahsi geçmesi bile sivil toplum adına bir başarı sayılabilir... Ee, bu şekilde bu hafta bakanlar tarafından müzakereler devam edecek. Ee, bu cumartesi günü de e, cuma günü de pardon e, bir anlaşmanın son halinin kabul edilmesi bekleniyor. Anlaşma Paris'te değil seneye New York'ta e, dünya gününde Nisan ayında imzalanması planlanıyor. E, konuşacak şeyler uzun e, bu akşam Dokumentarist e, Festivali'nin... Bir etkinliğinde saat 7'de Salt Galata'da ben ve program arkadaşım Murat Can Tombil hem bu müzakere süreçlerini hem de için kampanyasını anlatacağız. Oraya gelirseniz bütün dinleyicilerimizi de bekleriz. Çok da seviniz beraber tartışabiliriz. Programın ikinci yarısında devam ettiğimiz Batı Uygarlığı'nın çöküşü kitabının okumasını dinleyeceksiniz. Dördüncü bölümü dinliyoruz. Kitap Naomi Horekes, Horeskes ve Eric M. Conway tarafından yazılmış bir kitap. Yarın görüştükse. Batı Uygarlığının Çöküşü Gelecekten Bir Bakış Neomi Urskes, Eric M. Conway. Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Özeğaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. Devam. Batılı bilim insanları yanlış bir şeye inanmanın Doğru olan bir şeye inanmamaktan daha kötü olduğu düsturuna dayanan bir düşünsel kültür inşa ettiler. Bu durumlar sırasıyla birinci tip ve ikinci tip hata olarak adlandırıldı ve birinci tip hataların her ne pahasına olursa olsun önlenmesi için düşünülmüş kurallar uygulamaya alındı. Bir bilim insanı birinci tip hataya düşmek, ikinci tip hataya düşmekten daha ciddi bir durumdur ve bunu engellemek daha önemlidir. Derken, bir diğeri, ikinci tip hatalara hata bile denemeyeceğini, olsa olsa kaçırılmış fırsatlardan bahsedilebileceğini söylemişti. Sonuç olarak, hava olaylarının örüntüleri açıkça değişmekteyken, birçok bilim insanı bu olayların henüz insan etkinlikleri Kaynaklı iklim değişikliğini atfedilemeyeceği konusundaki ısrarlarını sürdürdü. Sade vatandaşlar bile bağlantıyı kabul etmişken konuyu araştıran bilim insanları buna yanaşmıyordu. Daha da önemlisi, siyasi liderler harekete geçmek için gerçekte sahip olduklarından çok daha fazla zamanları olduğuna inanır hale geldiler. Bu inançlarındaki terslik üzerinde fazla kafa yormaya gerek yok. Bilim insanları. İnsanlık tarihinin en büyük fırsatını kaçırdılar. Hem de gerçekten her şey pahası karşılığında. 2012'ye gelindiğinde atmosfere salınan karbon miktarı 1751'den beri geçen zamanda 365 milyar tona ulaşmıştı. Şimdi inanılması güç ama bu salımların yarısı 1970'lerin ortalarından sonra Yani bilim insanları sera gazlarının ısınmaya neden olabileceğini ortaya koyan bilgisayar modelleri geliştirdikten sonra gerçekleşti. Salımlar UNFCCC yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi imzalandıktan sonra da artmaya devam etti. Toplam karbondioksit salımı 1992-2012 arasında %38'lik bir artış gösterdi. Yani bunun bir kısmı anlaşılabilirdi. Çünkü ülkelerindeki hayat standartlarını yükseltebilme peşinde olan fakir devletler enerji tüketimlerini artırmışlardı. İzahı daha güç olansa varlıklı ülkelerin fosil yakıt üretimlerini tam da iklim değişikliğini yıkıcı etkileri ortaya çıkmaya başlamışken çarpıcı biçimde artırmalarıydı. Bu muammanın içinde en büyük rolü dünyanın en zengin ülkelerinden ikisi oynadı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Fracking'de denen kaya gazı sondaj çalışmalarını güvenli içme suyu yasasının gerektirdiği denetimlerden muaf tutan Amerika Birleşik Devletleri Enerji Politikası yasasının kabul edildiği 2005 yılı dönüm noktalarından biri oldu. Bu ayrıcalıklı konum kaya gazı üretiminde büyük artışlar yaşanmasına neden oldu. O günlerde 140 milyar metreküp olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık kaya gazı üretim hacmi, 2035'e gelindiğinde 385 milyar metre küpe yaklaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, kaya gazı üretimini artırıp, ilgili teknolojiyi ihraç etmeye başladığında, diğer devletler de modaya uydu, 2035'te Dünyanın yıllık kaya gazı üretimi 7 trilyon metrekübe ulaşmıştı. Bu son derece ahmakça üretim Kanada'ya sıçramakta gecikmedi. Çünkü yatırımcı firmalar fosil yakıt kaynaklarını geliştirmek için adeta bir yarışa girmişlerdi. Çılgınlık olanları anlatmak için tam anlamıyla doğru bir ifade olur. Kanada 20. yüzyılın sonlarında yüksek çevre hassasiyetine sahip gelişmiş bir ülke olarak görülüyordu. Bu durum Kanada hükümetinin Alberta'da bulunan petrol yatakları ve katran kumullarındaki üretimin artırılmasına yönelik girişimlerini 2000 yılı civarında yoğunlaştırmasıyla değişmeye başladı. Bu kaynaklarda 1960'lardan beri aralıklarla faaliyet gösterilmiş olsa da, Devamlı üretimin ekonomik olarak karlı hale gelmesi ancak ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber mümkün oldu. Bilinen katran kumulu rezervlerinin %70'inin Kanada'da oluşu, hükümetin iklim değişikliği konusunda neden inkarcı bir konuma kaydığını açıklıyor. Öyle ki Kanada 2011 senesinde daha önce bir parçası olduğu UNFCC'nin Yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Kyoto Protokolü'nden çekildiğini açıkladı. Protokole göre salımlarını %6 azaltmayı taahhüt etmiş olan Kanada, söz konusu dönemde salımlarını %30'dan fazla oranda artırmıştı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin izini takip eden Kanada hükümeti Kanada'da yaygın kaynakların bulunduğu kaya gazı üretimini şiddetle destekledi. Bütün kaya gazı sahalarında karbondioksit olduğunu ve neredeyse bütün kuyuların kaçak yaptığını göz önüne alınca, anlıyoruz ki bu durum atmosferdeki karbondioksit ve metan salımlarını ciddi miktarda artırmıştı. Kaya gazı üretimindeki hızlı artışın bir başka etkisi de doğal gaz fiyatlarını aşağı çekerek, Yeni gelişmeye başlayan yenilenebilir enerji sektörünün Çin hariç tüm dünyada gözden düşmesi oldu. Çin'de ise hükümetin desteği ve koruması sayesinde yeni filizlenmeye başlayan yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine imkan tanındı. Ucuz doğalgaz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten sorunlu olan nükleer güç sanayini iyice zayıflattı. Bu da yetmezmiş gibi Amerika Birleşik Devletleri önce askeriyenin sonra da halkın biyodizel kullanmasını yasaklayan yasaları yürürlüğe soktu ve yeni oluşmaya başlayan bu piyasanın da önünü kesti. Diğer yenilenebilir enerji seçeneklerinin de gelişimini ve kullanımını sınırlandıran yasaların eyalet çapında ve federal düzeyde kabul edilmesi, enerji üretim ve tüketiminde Fosil yakıt şirketlerine olan bağlılığı perçinlemiş oldu. Bu yasalar elektrik üretim sanayinin gelişimini kısıtladı ve elektrikli araba satışlarına ket vurdu. Böylece fosil yakıt şirketleri enerji üretimi ve kullanımı üzerinde tam bir kontrol sağladılar. Bu arada Kuzey Buz Denizi eridi ve Kuzey Kutup bölgesinde bulunan doğalgaz ve petrol rezervleri ortaya çıktı. bilim insanları yine olanların farkındaydı. 2010'ların ortalarına gelindiğinde Kuzey Buz Denizi'nin yaz dönemi boyutları 1979 senesinin kesin uydu ölçümleriyle karşılaştırıldığında %30 küçülmüştü. 1979 ve 2013 arasında her 10 senede %13,7 oranında ortalama küçülme görülmüştü. Gemilerden Dubalardan ve uçaklardan alınan verilere göre yaz dönemi buz kitlesinin önceki dönemlerdeki alanına bakıldığında toplam yaz dönemi kaybı yüzde elli oldu. 2007 senesi özellikle endişe vericiydi çünkü kutup araştırmacılarının uzun zamandır peşinde koştuğu kuzeybatı geçidi açıldı ve yazılı tarihte ilk defa kutup denizlerinde seyir mümkün oldu. Bilim insanları çok yakın gelecekte kutupta yazların buzsuz geçeceğinin ve bunun gayet endişe verici bir şey olduğunun farkındaydılar. Ancak ticaret ve ekonomi çevreleri bu durumu daha fazla petrol ve gaz aranacak bölgenin kendilerine açılması fırsatı olarak görüyordu. Sonuçlarının iklim değişikliğini artıracağı kesin olan bu felakete hükümetlerin engel olması beklenirken, Onlar işleri daha da kolaylaştırdılar. Örnek olarak 2012 senesinde Rus hükümeti Amerikan petrol devi Exxon ile bir anlaşma imzalayarak Amerikan kaya gazı sondaj teknolojilerinden faydalanma karşılığında Amerikalılara Kuzey Kutbu'ndaki Rus bölgesinde arama yapma izni verdi. Sıfır karbon altyapılarına adım adım ulaşmalarını sağlayacak kaynaklara sahip olan varlıklı ülkeler Fosil yakıt üretimlerindeki bu muazzam artışları nasıl haklı gösterebildiler peki? İklim değişikliğiyle fosil yakıt tüketimi ve üretimi arasındaki ilişkinin anlaşılmasını güçlendiren inkar ortamını besleyerek. Ayrıca yarattıkları bu ortamla ikinci bir yanılsama daha ortaya çıktı. Kaya gazından elde edilen doğal gazın yenilenebilir kaynaklara giden bir köprü olduğu yanılgısı. alışılmış petrol ve gaz kaynaklarının tükenmekte olduğuna inanan, ki bu kaynaklar iklim değişikliğine neden olmalarını engelleyecek kadar hızlı olmasa da gerçekten tükenmekteydiler ve doğal gazın kömürle karşılaştırıldığında yarı yarıya daha az karbondioksit salımına neden olduğunu vurgulayan siyaset ve ekonomi dünyasının liderleri, kaya gazını desteklemenin çevresel ve ahlaki açılardan doğru yol olduğuna hem kendilerini hem de takipçilerini inandırmakta gecikmediler. Batı Uygarlığının Çöküşü gelecekten bir bakış. Naomi Oreskes, Eric M. Conway. Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Öze Bora Kabat Yeni insan yayın edildi. İklim için. Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi.